Merhaba değerli dinleyenler, saatler 11.94.9 Açık Radyo'dasınız, Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz. Ben Utku Zırı. Bu hafta ilginç, daha enteresan, çok alışık olmadığımız bir Yeşil Bülten yapacağız aslında. Onun da sebebini bir açıklamalıyım sizlere. Biz, Ben yaklaşık 6 yıldır yapıyorum Yeşil Bülten'i ve hep şunu dedik. İnsan ve doğanın bir arada yaşamına dair her şeyi bulacağınız dedik. İnsan ve doğayı birbiriyle birlikte yaşaması gereken bir birer unsur olarak tanımladık aslında bu vesileyle de. Ve hep burada insanları dinledik ve... İnsanların doğa için mücadele veren insanların e, seslerini duyurmaya çalıştık. Ama hiç şu soruyu sormadığımızı fark ettim. Fark ettirdi bana bu geçtiğimiz günlerde gördüğüm bir haber vesilesiyle oldu. Nedir bu soru? İnsanlar yani aslında bir dere konuşamazken, bir orman konuşamazken, bir doğal unsur konuşup bize derdini anlatamazken onların dertlerine aracı olan aslında insanlardı bizim dinlediklerimiz hep ama İnsan dediğimiz unsuru yani doğanın sağlığını konuşurken hep doğanın sağlıklı olmasını konuşurken hep onunla birlikte yaşamak zorunda olan diğer unsur yani insanın sağlığını e, çok da konuşmadık ya da doğa unsurlarından bağımsız olarak konuşmadık ama belki de konuşmalıyız dedik o da şöyle bir veri insanın sağlığı bu kez birazcık akıl sağlığı konuşacağız. Buna vesile olan haberde e, Millet gazetesinde gördüğümüz Mert İnan imzalı bir haberdi. Uzmanlar Türkiye'de antipsikotik tüketiminin son 5 yılda 7 milyon 201 bin kutudan 12 milyon 158 bin kutuya çıktığını söyledi. Ruh sağlığı hastanelerinde durduk oranında %100'e ulaşmış durumda. Son yıllarda özellikle son 10 yıllık periyotta ciddi bir artış gözüküyor ee, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Zira dünyadaki veriler de çok farklı değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri de yine bugün konuşacağımız verilerden bazıları. Dünya geleninde depresyon ve yoğun endişe sorunu yaşayan nüfusun sayısı 1990'dan 2013'e ciddi bir artış göstermiş. Tabi nüfus artışının da burada etkili olabileceğini akılda tutalım ve bu konuyu artık konuşmaya başlayalım. Bir dostum var, yakın tanıdığım ve aynı zamanda fikrine, düşüncelerine ve olaylara bakış açısına güvendiğim, sizlerle de bunları paylaşmak istediğim, kendi yaptığımız sohbetleri aslında bir benzerini sizlere paylaşabilir miyiz, sizlere açabilir miyiz diye düşündüğüm bir konuk, nöropsikolog Alkım Seven burada. Merhaba Alkım. Merhaba, merhaba Otku. Evet aslında ben bir uzunca da girizgah yaptım ve biraz bu durumu senden dinlemek isteriz ama yine seninle konuştuğumuz bir durumu açıklık getirerek başlayalım mı? Çünkü ilk paylaştığımız haberde antipsikotik tüketiminden bahsettik ama bir de antidepresan grubu başka bir grup olarak ya da onun içinde bir grup olarak ya da her nasılsa senden dinleyelim. O, o ikisi arasındaki farkı yani antipsikotik ve antidepresan arasındaki farkı belki dinleyerek başlayalım. Antidepresanlar depresyon semptomlarına gidermek için verilen özellikle depresyon tanısı almış hastalarda kullanılan bir grup ilaçtır. Bunun içerisinde farklı nörokimyasal salınımı düzenlemesi veya sentetik bir şekilde beyne aktarılması için verilmektedir. Antipsikotikler gerçekle bağlantısını koparmış kişilerde Yani bunlardan nedir şizofreni veya psikotik bozukluklarda verilen ilaç türülüyor. Eski ismi nöroleptiktir. Nöroleptikte nörolojik yan etkisi olan ilaç demektir aslında. Şimdi burada antidepresan ve antipsikotik e, ayrımında e, tanısal bir ayrım olması gerekiyor. Yani birisinin e, depresyon e, yani duygu durum bozukluğunun diğerinde daha farklı bir psikotik bozukluğuna sahip olması lazım. Ama tabi bu şey şu demek değildir yani birisi antidepresan kullanıyorsa antipsikotik kullanamaz diye bir şey yoktur. E, fakat ben başka bir şeyden ilk senin girizgahına dair bir şey söylemek istiyorum. Özellikle yeşil yeşili savunan bir program olduğu için ve hep bu savunucular geldiği için e, gel e, antidepresan kullanmadan önce Japonlar ne yapıyordu ondan bahsedelim biraz. Japonların doğa yürüyüşü ve orman yürüyüşü terapisi adında bir terapileri var. Bu yüzlerce yıldır e, süre gelen bir gelenek halinde olan bir e, sağ veya korucu ruh sağlığı modern isimleriyle söyleyebiliriz diyelim bir yöntemdi. Şu anda Japonya bunu sigorta kapsamına aldı ve artık hastalarına vatandaşlarına bir Psikofarmakoterapiden ziyade ilk öncelikle bunu salık ediyor ve bunun için tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde e, grup terapisini biraz daha sonra gireceğim ben e, neden antidepresan kullanımının arttığına dair e, halkına yönelik bir çalışma yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde grup terapisinin e, sigorta kapsamına alıma prensibi. De olduğu gibi. Böylecelikle ne yapıyorlar? Aslında vücuda ait olmayan o sentetik maddeyi e, vücuda gelmesini engelleyip daha çok kişinin bütünlüğü içerisinde ve evrenle bir olarak doğayla bir olarak e, nereden geldiğini unutturmamak için yapılan çalışmalardan birisi. Tabii Japonların söylüyorum grup terapisi için. Söylemiyorum bu mimalde. Çok güzel, şahane örneklermiş gerçekten bunlar. <gülüyor> ee, bunların peki böyle tedavi yöntemlerinin ...Japonların doğa yürüyüşünü de alalım... ...Amerika'daki grup tedavisini de alalım... Ee, ...etkili olduğuna dair... ...veriler var mı? Aa, etkili olduğuna dair... istatistiksel veriler okumadım açıkçası... ...ama işte eğer bir devlet kendi... Bütçesine, Japonya için söylüyorum bir bütçe ayırıp e, böyle bir program koyuyorsa elbette bunun pragmatik ve istatistiksel olarak verilerine dayalı yaptığını düşünüyorum aslında şöyle bir şey de var biz kendi topraklarımızdan da e, baktığımızda e, şifahaneler vardı biliyorsunuz ilk hmm. e, Edirne'de kurulan ve müzik ile e, doğa sesleriyle su sesiyle yapılan çalışmalardı şimdi e, bu sosyal medyalarda özellikle artan kedi videoları e, veya doğa videoları çocuk videoları. insanların e, yapılan araştırmaya göre depresyonu azalttığı da bulunuyor bir yandan da. Yani biz e, güdüsel olarak belki bir mankurt kafa gibi e, saatlerimizi saat gece 11'den saat ikiye kadar kedi videosu izleyerek veya bir İspanyolca öğrenmeye çalışarak geçirebiliriz belki veya kaybolabiliriz ama aslında bunun bile e, bizim depresyon ve anksiyete veya kaygı bozukluğunun üzerinde olumlu e, yaptırım şey olumlu yapıların olduğunu görebilmekteyiz. E, Bu söylediğim duayla, destekler birlikte. Bir şey daha ekleyelim Tabii. çünkü e, Sağlık harcamaları devletlerce Hı -hı. Tam da aslında senin söylediğin evet. gibi belli bir ekonomik karşılığı olup olmadığına göre yapılır. Zira bugün yine konuşacağımız konulardan birinde depresyonun ekonomiye etkisine dair de evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir evet. raporu var. Depresyon ve stres bozukluklarıyla mücadele için yapılan her bir dolarlık harcama ya da yatırım insan sağlığı ve verimlilik üzerinde de dört dolarlık pozitif bir geri dönüş yapıyor Dünya Sağlık Örgütü'ne göre evet. örneğin. Evet yani bu ekleyelim. Evet. Antidepresan depresan tüketimi ne bağlı ek ekonomiye zarar yani zihinsel hastalıkların ekonomiye zararı yılda 1 trilyon dolar. Hı hı. E, bu refah seviyesi yüksek ülkeler ve refah seviyesi düşük ülkeler olarak baktığında ortalamasının %3'ü zihinsel hastalıklara harcanan e, şey olarak geliyor. Bunlardan mesela bir şey söyleyeceğim burada madde kullanımında mesela etkisi vardır madde kullanımın her madde kullanımlardan dörtte bir miydi üçte biriydi galiba üç kat daha fazla psikiyatrik hastalık bulunma olasılığı bu. Durumda ne çıkıyor? Bir maddeye bağlı, bir bozulmaya bağlı bir ha sağlık harcaması çıkıyor. İki, e zihinsel hastalıklara yönelik bir sağlık harcaması çıkıyor ve senin söylediğin gibi bir verip dört alıyorsun. Yani üç dolar kardasın aslında. Bunun için ne yapıyorlar? Ee, aslında hemen oraya da gelebiliriz. Koruyucu ruh sağlığı artık olmaya başladı. Ee, biraz da e, psikoterapistler de veya psikologlar da artık bir hastalık olduktan sonra biz olmak istemiyoruz artık deklare ettiler, anons ettiler. Bu bir bilinç oluştu. Ne yaptılar? Hastalık oluşmadan önce bir önlem alalım, koruyucu bir önlem alalım. Açıkçası Türkiye'de, e, ya benim Fransa'da veya Avrupa'da birkaç e, ülkede görev yapan, çalışan arkadaşlarım var. Mesela ruh sağlığı alanı. Açıkçası en fazla Türkiye mesela yerel yönetimlerde ruh sağlığı çalışmalarına e, katkı sağlayan ülkelerden birisi. Nedir? Artık belediyelerde bir psikolog var. Hı. Belediyeler e, çocuk e, gelişim uzmanları veya çocuk psikologları, psikiyatristleri koyuyorlar. Böylecelikle ne yapıyorlar? Bu insanlar artık e, meczupluk olduğunu düşünmeyip... Bir yandan da artık bunun evet bu bir şeker hastalığı bir gribal enfeksiyon gibi bir hastalık benim bir ruhum da benim psikolojim de bozulabilir veya beynimde bir takım bozukluklar olabilir ruhsal açıdan diyerek bu insanların buralara başvuruları da arttı. Ve mesela hasta hastalık tanısı almayana kadar yani ilaç kullanımını engelleğine kadar o zamana kadar yapılan bir çalışmada ilaç kullanımını tüket azaltıyor fakat bir yandan da insanın bilinci de arttığı için bu sefer kişiler bu semptomları gördüğü takdirde kendisini sosyal medyada ve internette de sürekli zaten bizim en benim en büyük düşmanlarından birisi Google açıkçası çünkü danışan geliyor karşınıza ve ben de şu şu şu şu var nereden biliyorsun sen de o o o olduğunu veya bunun sen de öyle olduğunu bilmek ne kadar senin işine yarıyor hmm. ...kendini hastayım diye nitelendirmek, etiketlemek ne kadar faydacı senin çalışman için ve benim çalışmam için. Nihayetinde ben de bir e, ruh sağlığı çalışan olarak karşımda bir hasta olarak bir kişiye baktığımda... ...ona göre düşünmeye başlarım bir yandan da. Hı -hı. Veya karşımı bir brey olarak baktığımda da ona göre davranmaya başlarım. Dolayısıyla ilk önce yaptığımız şeylerden biz ret red. Fakat bizim toplumsal olarak e, etiketlemeyi de çok müsait bir toplum olduğumuz için... tabii ki önce e, başkasını etiketlerken insanlar kendilerini de etiketleyebilir. En yaygınlardan birisi bunun dizilerde de vardı. Mesela panik atak. Panik hmm. atağı. Panik atağı ne kadar yaygın olması. Aslında bu biraz da bana aklıma şey getiriyor. Kapalı servislerde paylaşılmış psikoz diye bir şey vardır. Adam kendisini peygamber ilan eder. Sonra herkes ona şey peygamber diye hürmet eder. Veya kendisini guru ilan eder. Tanrı ilan eder. Herkes ona inanmaya başlar. Aslında biraz da bizim yaptığımız şeyde kaygının veya depresyonun da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama aktığıdır ve insanın etiketini de aynı şekilde bu şekilde birbirlerinden ithal ettiğidir. Aslında çok güzel bir noktadayız. Hemen e, bu ikinci yarısında programın <gülüyor> diyelim e, nedenlerini konuşmaya geçelim ama e, bir aklıma da bir şey geldi onu da sormak isterim sana. E, mesela Akıl sağlığı ve ruh sağlığı diye tanımlamak iki farklı tanım mı yoksa sadece farklı kullanım mı? Yok ya şimdi ruh sağlığı e, eskiden işte ruh bilimciler dendi. Sonra ruh bilimciler e, psikologlar için işte ruh bilimciler ne olacak? Çünkü tam Türkçe'ye çevirmesini sonra davranış uzmanları falan dendi. E, sonra psikoloji olarak ve ruh sağlığı çalışan olarak kaldı. Hani çok da e, nasıl söyleyeyim? iştahlı bir şey değil daha henüz oturmuş bir Hı. tartışma yani o değil bu. Ruh ve akıl arasındaki o kadim bir felsefi tartışmanın <gülüyor> bir yansıması değil değil mi bu? Ee, zannetmiyorum. Yani şimdi artık pozitif bilim olmaya çalışan aslında benim de e, benim nazarımda psikoterapinin e, yapmış olduğu çalışmalar veya psikoloji laboratuvarlarında yapılmış çalışmalara göre e, psikiyatrik e, psikofarmakterapik e, e, çalışmalarda daha çok veya daha net çalışmalar görebiliyoruz. Hı. En azından yan etkimiz yok. Yok. Evet, o olarak. tam da alan çalışması demişken bir e, bahsedeceğim düşündüğüm bir araştırma var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir afet ha, anında yapılıyor. Evet, mi? evet. Ee, Nedenlere dair de önemli olur diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, kuzey bölgesinde bir bölgede e, bir kar yağışı oluyor. Ya, zaman hatırlamıyorum, yıl hatırlamıyorum. Uzun zaman önce okuduğum bir araştırmaydı. E, bu araştırmaya göre... E, Üç ay boyunca mı dört ay boyunca mı ne oraya giriş çıkış sağlanamıyor ve insanlarda muazzam derecede büyük bir kaygı bozukluğu görülüyor o süreç içerisinde. Sonra araştırmacılar e, bu dönemde doğum yapan kadınların e, çocuklarını uzun süreli araştırmaya e, dahil ediyorlar. Ve e, afet bölgesi ilan edilecek durum kalmayacağını yani hayat normale dönünce çocuklarda yapılan çalışmalara göre ilerleyen dönemlerde kaygı bozukluğu oluyor ve herhangi bir stres faktörü olmadan. Ardından şöyle bir durum çıkıyor. Nasıl ki kolesterol veya kalp hastalıkları en çok işte şeker hastalığı baba, ne, aileden aktarılıyor, e, psik psikiyatrik psikolojik rahatsızlıklar da aktarılıyor yani e, duygu durum bozuklukları depresyon, anksiyete bozuklukları e, gibi durumlar bile aktarılabiliyor. Bunu e, açıkçası evrimsel e, e, evrimsel genetik felsefesi biraz inceliyor harika bir bilim. Bunda anons edelim böyle bir bilim var ve umarım insanların İş daha artar bunu öğrenme konusunda Bizim DNA'mız ve genlerimiz değişiyor Utku ee, Yani şu anda mesela yaşadığım benim ile birlikte Benim doğacak olan çocuğuma aktardığım onun bilinci dışında ve iradesi dışında ve yaşamadığı şey haricinde Sadece benim deneyimlememle birlikte olan bir nesilsel aktarma söz konusu oluyor Yani şu anda bizim bu ülke içerisinde ve bu dünya içerisinde yaşadığımız tüm unsurları biz ister istemez aktarmak durumunda kalıyoruz bu da ne demek yaşadığım travmalara önem göstermeliyim ve ne kadar çok travmadan veya stresten kaçarsam o kadar sağlıklı nesil aktarabilirim. Bunun için sorumluluk sadece Türk Psikologlar Derneği'nde mi? Veya Türk Psikiyatri Derneği'nde mi? ya Tabipler Odası'nda mı? Hayır. Tamam. Tüm karar alıcılarda tüm yet, karar, değil değil mi? Tüm karar alıcılarda, tüm halk nezdinde, tüm yerel yönetimlerde olması gerekiyor. Karar alıcı, ben açıkçası bir e, a, otoriteye karar alıcı demek istemiyorum sadece. Çünkü aynı zamanda ben de karar alabilirim. Çünkü onlar benim kararımla birlikte geliyorlar. Buna da zaten demokrasi deniyor. Nihayetinde bizim yapacağımız çalışmalarda da toplumsal bilincin ...oluşması için çabalamak. Nasıl yapabiliriz? Utku mesela bugün e, seninle bir adi görüşmemiz oldu. ve Daha önceden de oluyordu. Bunu bildiklerimizi bir başkasına aktarmak bir paylaşımdır işte. Bunu radyo veya televizyon aracılığıyla veya bir kitap aracılığıyla veya bir espriyle veya bir ile aktarmak... ...bu yapacağımız sorumluluklardan birisidir zaten. Bir örnek vermek istiyorum... Ee, Soma faciasını hatırlıyoruz. Ee, Grizu faciasını hatırlıyoruz. Türk Psikologlar Derneği nasıl e, biz e, parladı? 99 depremini hatırlıyoruz. Çünkü ilk zaman, ilk orada e, e, hükümet ilk kez psikologları kullandı. Bu kadar göz önünde tutuldu. Ve psikologlara bakınca o zamana kadar olan direnç kırıldı. Nereye getirmek istiyorum? Aa evet biz... ...delirmeden de hasta olabiliyormuşuz... ...veya bazı semptomlar gösterebiliyormuşuz... ...demek oldu bu da... ...ve neyi getirdi... ...artık daha fazla ruh sağlığı çalışanlarına gitme... ...şeyini, e, ihtimalini veya kolaylığını getirdi... ...ve böylece insanlar kendilerini de, ...az önce söylediğim faktörlerinden birisi... ...gerçi biraz sonra getireceksin beni ama... E, ...daha fazla gidip... ...daha fazla kendimize tanı koyup... ...veya koydurtup... ...ilaç tüketimine girdik... ...bir istatistikten bahsetmek istiyorum sana... ...galiba... Çok kurallı gitmiyoruz Utku. Hı -hı, Galiba hı -hı. biraz daha senden serseri, sana evet. göre daha serseri gidiyorum. Antidepresan tüketimi, Ajans Press'in bir araştırması... Antidepresan tüketimi %160 arttı 9 yılda. Hı -hı. Son bir yılda 37 milyon ilaç tüketiliyor. Her 10 kişiden birisi antidepresan kullanıyor. Kadınlar erkeklerden iki kat daha fazla antidepresan kullanıyor... Antipsikotik tüketim yani gerçekle bağlantısını kopma. Bu gerçekle bağlantısı kopmaya örneğin şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, beni kimse anlamıyordan tutun. Tabii altyapısının olması lazım. Bir beni takip ediyor veya benim hakkımda konuşuyor. Ee, kimse beni e, anlamayacak ve herkes bana zarar vermek gibi düşünceler de antipsikotik psikotik düşünceler yani gerçekle bağlantısı olmayabilir tabi rasyonel temeli var mı yok mu onu e, hususi danışana göre bakmak lazım burada bile 5 yılda 7 milyon e, 201 bin kutudan 12 milyon 158 bin kutuya çıkıyor e, eğer az önce içeride de konuşmuştuk nüfus sayımının da ...hesaba katarsak... E, ...bu makul gibi gelebilir. Fakat nüfus sayısına, artışına göre... ...bu değişkeni kontrol edip... ...ya arkadaşım bu aslında minvalde... ...en fazla bir e, milyon artması... ...gerekiyordu desek... ...biz dört kat, beş kat daha fazla... ...bir ilaç tüketimini görebiliyoruz. az önce söylediğim gibi... ...madde kullananlarda da muazzam derecede... E, ...psikiyatrik rahatsızlıklar... ...görüldüğü için daha da fazla... ...artış görülüyor. Şu andaki... istatistik ...istatistiklere göre... Ee, bu ilaç kullanımının ya da depresyon belirtilerinin veya depresyonun kendisinin artışının temelinde peki ne var? Belki bunu da biraz izah etsen bize bir toplumsal travma boyutu var işin evet, şüphesiz evet. ve başka. E, i̇statistiklere göre gidelim bir sınavlar ülkesiyiz ülke gelme ülkemizden mi konuşalım otku yoksa dünya üzerinden mi konuşalım Belki benzerlikleri ve farklılıklarına değinebiliriz Peki peki peki bir kere e, stres kaynaklarına bakalım stres kaynakları en büyük faktörlerden birisidir Son yapılan araştırmalara göre Türkiye'de en fazla intihar oranı olduğu yani intihar demeniz için de majör depresyon ağır bir depresyon olması gerekmekte En yoğun olduğu e, bölgelerden birisi İzmir torbalı neden bakalım İzmir Torbalı bir İzmir olarak söyleyeyim İzmir Torbalı İzmir'in en gelişmiş sanayi açısından ve gelişmekte olan şehirlerde bölgelerinden birisi ilçelerinden birisi buraya en büyük sebeplerden birisi intiharın faktörler olarak göç iç göç. İç göç içerisine gelen sanayileşme ve çalışma şartları, koşulları, yalnızlık gibi faktörler çok ciddi bir artış gösterir. Demek ki göç ve sanayileşme veya çalışma şartları faktörlerden birisi. Manisa bölgesine geçelim. Az önce söyledik bir facia oldu, 301 kişi öldü. 301 kişinin bu insanlar mantar gibi tek başına yaşamıyordu veya dün de yağmur yağdı, çamın dibinden bitmedi. Bu insanların aileleri var, kökleri var. Ve bütün bir köy veya bir bölge bu travmadan etkileniyor. Yani 301 çarpı üç kişilik dört kişilik bir yerden yapsanız en az 1200, 1500 kişi, 2000 kişi etkileniyor bundan. 2000 kişi birinci derece etkilenenler, bir de ikinci derecede etkilenenler var. Onların yakınları ve üçüncü derecede ne, nereye geliyor vicdan sahibi insanlar olarak biz toplum, tüm e, Türkiye halkı olarak e, gelebiliyor. Başka bir şey söyleyelim e, darbe girişimi. ...bir gün Asaf Savaş'a katla... ...Deniz Gökçe bizim okula gelmişti... ...ya sormuştum... ...biz sürekli gelişmekte olan bir ülkeyiz ama... ...Allah aşkına beş yılda bir devalüasyon... ...on yılda bir darbe olan bir ülkede... ...nasıl hala bu kadar hızlı gelişebiliyor... ...diye onu da bir Alman soru, Alman sormuş... ...niye aynı soruyu benzer soru onu sormuş... ...en azından biz de sizin gibi... ...ikide bir dünya savaşı çıkartmıyoruz... ...demiş... <gülüyor> ...burada baktığımızda bir travmalar ülkesiz... ...bir anda genç bir ülkeyiz... ...oturana kadar herhalde... Biraz da dinamiğin oluşması için bazı şartlar gerekiyor. Ne kadar gerektiği kadarı da bilmiyorum tabii. Bu ünlemli söylediğimde. Örneğin darbe girişimi. Darbe girişiminden sonra muazzam derecede anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları ve depresyonda artış görüyoruz. Özellikle kimlerde görüyoruz? Ben özel çalışan bir uzman olarak sadece bizim sektöre gelen hava yolu çalışanları mesela. Ve çok ilginç bir şekilde etkilenme sebepleri elbette ölümler, uçak sesleri, savaş sesleri ve kutlama sesleri. Çok ilginç bir şey bahsetmek istiyorum. Ee, biz bir yani danışanlarım hepsi ortak mimarla şöyle şeyler söylediler. Ee, biz kutlamalarda çok etkilendik aklıma şey geldi birisi de şöyle söylüyor Türk bayrağı taşımak zorunda hissediyorum kendim. aklıma sonra şey geldi 6-7 Eylül olaylarında azınlıkların Türk bayrağı taşıma isteği gibi veya taşıma zorunda bırakılmış aslında zaten onlar taşıyordu asıyorlardı da ve sadece artık yanlarında bir kimlik hüviyet gibi taşıma durumuna geldiler neden? çünkü eğer kutlamaya katılmıyorsan veya o sırada travmadan etkilenmene rağmen bu, bu durumla uygun değilsen ee, bir baskı oluşturduk влушио ...oradan yani... Ma ...majörte etkisi dediğimiz bir... ...çoğunluk etkisinin üzerine bir baskı kuruyor. Bu kaygı bozukluğuna yol açıyor. Ka şimdi genel şimdi şöyle bir şey var... ...bunun kaygı bozukluğuna yol açıyor demek için... ...benim bilimsel çalışma yapmam lazım. Tabii benim tabii. adi gözlemlerime Hı. veya klinik gözlemlerime... nereden söylüyorum etik olması... ...babında ortak... ...yönlerini söylüyorum. Genelde... ...oluşan şey suçluluk. Ben neden... hani ...bundan şey yapmıyorum. Halbuki ben de çok... ...mutluyum. Darbe olmadığı için... ...gerçekleşmediği için böyle bir yasa dışı bir durumda maruz kalmadığım için o da mutlu fakat bunu gösteremiyor. Ve burada suçluluk oluşuyor. Bunu göstereme durumu da kutlamaların niteliğiyle usulüyle ilgili. Aynı zamanda başka yerlerde çok daha farklı kutlamalarda kendisini ifade eden insanlar da vardı. Fakat burada mesela bir tanıdığım bir arkadaşım var. Kendisini metroda Türk bayrağını taşımak zorunda ve göstermek zorunda olduğunu bırakıldığını ve bağırmak zorunda bırakıldığını söylüyor. E şimdi bu kişide ne görüyorsun artık bir yerden sonra? Bu bir travmadır aslında. E neden travmanın olması için? Yaşamın tehdit altına alınması lazım. Oluşması için. E şimdi adam bıçağı dayıyor veya boynuna sarılıyor. E yaşam tehdit altına giriyor. Kendi korumak için ne yapıyor? Kendi ülkesinde vatanperver, ulusalcı ve milliyetçi olarak kendisini tanımlayan bir birey. Bu sefer sanki 6-7 Eylül olaylarını yine ünlemle söylüyorum azınlıkların vermiş olduğu tepkiyi vermek zorunda bırakılmış oluyor. Her ikisi de aynı zamanda iki ucu dışkıda değnek diyebiliriz herhalde. Değil mi? Sanırım öyle. Alkım çok teşekkür ediyoruz. Süremiz doldu ama konuşacağımız çok şey vardı biliyorum. Bir bakalım belki tekrar bir devam ettiririz bu sohbeti. Tabii. Ama sana son sözü bırakmadan önce şunu da demek isterim. Ee, biz burada yeşil Yeşilbülten'de hep şunu konuştuk değerli dinleyenler. Eee Doğaya ne yapıyorsak biz ve bizim toplumsal biçimimiz toplumsal olarak yarattığımız bu durum yapıyor ve bir baktığımızda aslında kendimize de yapıyoruz aynısını ee, doğaya verdiğimiz bir zarar insan toplumunun bir parçası bir bireye verdiğimiz bir zarara da dönüşebiliyor. Aşırı sanayileşmenin etkileri zaten malumunuz biliyorsunuz Alkım'da değindi. Ee, onun dışında toplumsal biçimimiz, toplumsal yapılanmamız devlet halinden e, kaynaklı sorunlarımız bir diğer tarafta dursun. Bunların Bunlara değinmeye en azından bir girizgah yapmaya çalıştık diyelim. Yeşil Bülten'i noktalıyoruz. Yeşil Bülten'i Alkım'ın seçtiği bir şarkıyla noktalayacağız. Alkım Seven nöropsikologtu konuğumuz bugün. Görüşmek dileğiyle halkım Görüşmek dileğiyle çok teşekkür ederim Anonsunu ben yapayım mı şarkımı Gayasu suak Yoldan Develerle Yaşıyorum Gelsin Tamamdır görüşürüz Görüşürüz